İmanın üçüncü şartı kitaplara imandır. Âmentü'deki ve Kütbih'i ifadesi Allahu Teala'nın kitaplarına inanmayı iman etmeyi bildirmektedir. Peki bu nasıl olur? Allahu Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilen 104 kitaptır. Bunlardan yüzü az sayfalı olan küçük kitaptır. Bunlara suhuf denir. 100 suhuf şöyle dağılmıştır peygamberlere. 10 suhufu Adem aleyhisselama, 50 suhufu Şit aleyhisselama, 30 suhufu İdris aleyhisselama ve 10 suhufu yine İbrahim aleyhisselama. Kitaplara imanı iyi bir şekilde öğrenmek, bildiklerimizi tekrar etmek için, şu mevzuları bir Müslümanın dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Bildiğiniz gibi dört büyük kitap vardır peygamberlere inen. Tevrat, Musa aleyhisselama, Zebur, Davud aleyhisselama, İncil, İsa aleyhisselama ve Kerim olan kitabımız Kur'an, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Tüm kitapların hepsini Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Kur'an-ı Kerim, bütün o ilahi kitapların hükümlerini neshetmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün, bütün insanların Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaları gerekir. Yani, daha önce, Kur'an-ı Kerim gelmeden önce, ben şu kitaba inanıyordum diyenlerin, Kur'an-ı Kerim geldikten sonra Kur'an'a inanmaları gerekir. Çünkü Kur'an, önceki kitapların hükmünü yürürlükten kaldırır. Bu niçin olmuştur? Bundan yıllar önce, 14 asır öncesine gidelim. İlk yazılan Kur'an-ı Kerim'in bazı deri parçalarına, bazı ağaçların oyuntularına yazılarak, bu zamana geldiğindeki süreçte ilk indiğinden şu zamana kadar hiçbir değişikliğe uğramadığını maddi olarak da görmekteyiz. Halbuki Hicr suresinde biz Müslümanlar zaten inanırız ki şöyle buyrulur. Kur'an'ı biz indirdik elbette yine onu biz koruyacağız. Ama akıl sahibi bir insanın bile... Bundan 14 asır evvel yazılan Kur'an'la aynısının yine bugün 2019'da tıp atıp hiçbir değişiklik olmadan görülüyor olması değiştirilmediğinin delilidir. Lakin İncil'in, Tevrat ve Zebur'un şu ana kadar değiştirilmemiş bir nüshası olmamış, kullar tarafından değiştirildiği için bir kafa karışıklığı olmuş, mukaddes kitabın içine kul yapısı kelimeler girip kirletildiği, değiştirildiği, tahrif edildiği için hükmü kaldırılmıştır. Bugün bile İncil'in birçok versiyonu birbiriyle tutarsız birçok açıklaması ve basımı vardır. Zaten Tevrat'ta aynı şeyler geçmekte, birçok işine gelmeyen cümleler yasaklar içerisinden çıkarılmakla o da etkisiz, ve tahrif edilmiş hale getirilmiştir. Ze buradaki sayfalar zaten günümüze kadar ulaşmamıştır. Kur'an-ı Kerim'in gelmesi ayet ayet oldu. 23 senede tamamlandı. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerli. Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden bizzat Allahu Teala'nın yeminiyle korunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de eksiklik sonradan bir şeyi eklemek yani fazlalık olduğuna inanan İslam dininden çıkmış olur. Bugün hiçbir memlekette hakiki Tevrat ve İncil zaten yok demiştik. Bozulmuş, değiştirilmiş, birbirine hiç uymayan İncil'ler basılmaktadır. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, insanlar tarafından değiştirilmiş demiştik bozulmamış olsaydı bile zaten geçerliliği yoktu çünkü Allahu Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı üzere neshedilmiş. Yani yürürlükten kaldırılmıştı. Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitap. Ona önünden, ardından hiçbir yönden, hiçbir şekilde batıl gelemez. Hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü o kainatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Fussilet suresi. Peki şöyle bir sual akla gelebilir. Adem aleyhisselam'dan itibaren Allahu Teala'nın gönderdiği kitapların adedi ne kadar ve isimleri belli mi? Bunu daha önceki programlarda kısaca sizlerle paylaşmıştık. Bugün kitaplara iman mevzusunda yine değinelim. Allahü Teala yeryüzüne 100 sayfa ve 4 büyük kitap indirmiştir. Eserlerden bunları öğrenebiliyoruz. Bunların hepsini Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. 10 sayfa Adem Aleyhisselama, 50 sayfa Şit Aleyhisselama, 30 sayfa İdris Aleyhisselama, 10 sayfa İbrahim Aleyhisselama gönderilmiştir. Sayfa veya suhuf küçük kitap demektir ama bizim bildiğimiz bu A4 kağıdı veya defterlerin kağıt özelliklerinde anlaşılmamalıdır. Allahu Teala kitapları melek ile bazı peygamberlerin mübarek kulaklarına söyleyerek bazılarına bir levha üzerinde yazılı olarak bazılarına da meleksiz bizzat işittirerek indirdi. Evet. Bu kitapların hepsi yani orijinal halleri, değiştirilmemiş halleri Allahu Teala'nın kelamıdır. Ebedi ve ezeli'dir. Mahluk değildir. Bunlar meleklerin veya peygamberlerin kendi sözleri de değildir. Allahu Teala'nın kelamı bizim yazdığımız ya da zihinlerimize tuttuğumuz, birbirimizi duyduğumuz ve söylediğimiz konuşmalar gibi değildir. Yazıda veya sözde ya da zihinde bulunmak gibi değildir. Allahu Teala'nın kelamı dediğimizde bir harf veya ses aklımıza gelmemelidir. Nasıl ki biz Allahu Teala'nın sıfatlarını tam olarak anlayamayız ama o kelamı insanlar okur, zihinlerde saklanır ve yazılır. Bu işte böyledir. Allahu Teala'nın kelamının iki tarafı var. İnsanlarla beraber olduğu zaman, mahluk ve hadis Allahu Teala'nın kelamı olduğu düşünülünce kadimdir. Allahu Teala biz insanları yaratırken birçok özellikler vermiştir. Akıl verdi. Bir şeyleri hissedebiliyoruz bunu verdi. Hatalar yaptığımız zaman azap duyuyoruz o vicdanı verdi. Daha birçok özellikler. İşte biz bu özellikler sayesinde kendimizi, çevremizi veya diğer yaratılmışlar hakkında bazı bilgiler edinebiliyoruz. Ama her şeyi düşünemiyor veya sonuca ulaşamıyoruz. İnsanoğlu fizik ötesi aleme dair bilgileri aklı ve duyularıyla kavrayamaz. Evet, insanın gücünü aşan hususlarda, bu yaratılıştan gelen yeteneklerin yeterli olmadığı konularda, bizim ilahi bir yardıma ihtiyacımız var. Aynen peygamberlerin gönderiliş amacında olduğu gibi. Vahye ve kutsal kitaba ihtiyacımız var. Hem bu bilgilere ulaşmada, hem de hayatı doğru yaşamada her birimizin kendimize örnek alacağımız peygamberlere yol gösterecek kitaplara ihtiyacımız var. Elbette bunu en iyi kim bilir? Bir ürünü üreten kimse, hangi fabrikada, hangi marka altında üretiliyorsa kullanım kılavuzu vardır. Bunu böyle kullanmanız lazım, garanti kapsamı dışında kalır denir. O ürün arızalandığı zaman, Yetkili servisinin o ürünle anlaşma yapması lazım üreticisiyle ki net olarak bu tamirde başarılı olabilsin. İşte bizi yaratan Allahu Teala'da en iyi bilendir neye ihtiyacımız olduğunu. Bu yüzden Rabbimiz bizlere bir lütuf ve ikram olarak Peygamberler aracılığıyla kitaplar indirdi ve yol gösterdi. Neyin haram? Neyin helal olduğu, neden kaçınmamız gerektiği, neyin tasvip edildiği çok net bir şekilde anlatıldı. İlahi kitaplar dediğimiz o kitaplar indirildiği ümmet için Allah'ın hükümlerinin açıklandığı ilk kaynak oldu. İnanç esasları, nasıl amel edileceği, ahlaki hükümler, farz, haram bunlar ilahi kitapla belirlendi.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 Sapmışlardan, inkarcılardan uzak tutarlar. İlahi kitabın bir toplum içinde varlığını bozulmadan koruması, bir bakıma onu getiren peygamberin o ümmet içinde yaşamaya sanki devam etmesi gibidir. Çünkü peygamberler bahsinde sizlerle konuşmuştuk, peygamberler de beşerdir. Bizim gibi her insan gibi onlar da eceleri geldiğinde vefat ederler ve ettiler. Onların o mesajlarını ve dinin doğru ve gerçek hükümlerini kapsayan ilahi kitaplarsa, peygamberler vefat ettikten sonra da mesajlarını, varlıklarını sürdürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de bu geçerlidir. Her kitabın bir peygambere gönderilmesi, bu kitaplardaki emir ve yasakların uygulanabilir olduğunu da gösterir. Neden? Kendisine kitap indirilen peygamberler, insanlara evet tebliğde bulunuyorlardı, ama öncelikli olarak ne yasaklandıysa, bizzat kendilerine de o yasaklanıyordu. Yani eğer şu konuda şunu yapmayın diyorsa, indirdiği kitapta ümmetine anlatırken bir peygamber, ilk önce bunu kendisi uyguluyordu. Kavimi, ümmeti, onlar da, Örnek olarak onu alıyorlardı. Veya sadece yasaklama olarak değil, ne emrediliyor? Namaz, dua. Bu konuda da ilk uygulayan peygamberler olurdu. Ali Müsselam. İlahi kitapların doğrudan Allahu Teala'dan geldiğini söylemiştik. Eşşura 15 ve En-Nisa surelerinin 136. ayetinde şöyle aktarılmıştır. İşte onun için sen tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Ey iman edenler Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz Kim Allah'ı meleklerini kitaplarını peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır Böylece kitaplara inanmanın bir iman esası olduğu da ayet-i kerimeyle ortaya çıkar Biliyorsunuz İslam'da iman esasları birbirinden bağımsız değildir. Âmentü birbiriyle bağlantılı ve ayrılmaz olduğu için kitaplara iman diğer esaslardan ayrılmaz. Yani Zebur, Tevrat, İncil hiç gönderilmemiştir. Allahu Teala'nın gönderdiği böyle bir kitap yoktur demek İslam dininden bir insanın çıkmasına kafiydir. Ama şöyle denilmesinde bir zarar yoktur. Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplardan üç tanesi, tahrif edilmiş, değiştirilmiş ve zaten allah Teala tarafından hükmü kaldırılmıştır denilebilir. Yine Allah'a inanmak Celle Celaluhu, bizi O'nun birer yol göstericisi olan peygamberler gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. Yine peygamberlere iman ettiğimizde de onların Allah-u Teala'dan getirip tebliğ ettiği kitaplara da inanmayı getirir. Bu nedir? Aynı sonuca ulaşırız. İman şartları, esasları birbirine kenetlenmiştir. İlahi kitapların konusu allah Teala'nın kelam sıfatı ile alakalıdır. Peygamberlerine vahiy yoluyla bildirilmiştir. İslam'da Dört kitap mevzusunu sizlerle paylaşalım. Bugün bizler kitapların şu andaki şekillerine değil, Allah'tan gelen bozulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz. Çünkü ilahi kitaplara inanmadıkça iman gerçekleşemez. İlahi kitaplardan üç tanesi, içerisindeki bilgiler çoğu kaybolmuş, bugün için elimizde, onlardan hiçbir şey maalesef kalmamıştır. İbrahim aleyhisselam'ın sayfaları da böyledir. Tevrat, Zebur ve İncil ise zamanla insanların keyiflerinden, iyi veya kötü niyetli müdahalelerinden dolayı değişikliğe, bozulmaya uğramıştır. Bugün 1700 yılında yazılan ayrı 1400 yılında miladi olarak yazılan ayrı hatta 1800'lü yıllarda yazılan derlenen birçok İncil olduğu iddia edilir. Bu da zaten değiştirilmiş ve daha sonra bir şeylerin eklenip ya da çıkartıldığının delilidir. Değerli dinleyenlerimiz, Allahu Teala insanlara Kur'an'ın ilahi bir koruma altında bulunduğunu ve kıyamete kadar değişikliğe uğramayacağını Bizzat bildiriyor Bu şu demektir Kur'an-ı Kerim Tüm dünyadaki insanlar Kur'an'a kötülük yapmak isteseler Değiştirmek ve ortadan kaldırmak isteseler de Bunu başaramayacaklardır Çünkü bizzat Kur'an'ın tabiri böyledir Mümin olabilmek için Kur'an'a uymakta ısrarla vurgulanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde hep aynı vurgu dikkatinizi çeker. İslam eşittir peygambere ve ona indirilen Kur'an'a uymaktır. Birazdan Kur'an-ı Kerim'in nerede, ne zaman indirildiği mucizeleri ve anlatımıyla alakalı bazı bilgileri inşallah paylaşacağım ama daha önce şu gerçekleri de sizlerle paylaşmak isterim. Peygamber göndermek veya kitap indirmek haşa Allahu Teala için bir görev ya da zorunluluk değildir. Bizim peygamberlere ve kitaplara ihtiyacımız vardır. Evet, biz yaratılırken birçok donanım içerisindeydik. Yeteneklerimiz var. Aklımız var. Düşünebiliyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde düşünen insanlar için hala düşünmez misiniz? Akıl sahipleri için diye düşünmeye sevk eder. Neden? Çünkü bizim yaratılışımızda yani fıtrat olarak neyimiz var? Bazı özelliklerimiz var, yeteneklerimiz var. Birçok şeyi anlayabiliyoruz. Birçok şey icat edilebiliyor. Allahu Teala mucitlerin kalbine ilham veriyor. Bakın Uçaklar kalkıyor. Bin tonluk gemiler denizde yüzebiliyorlar. Lakin her şey bununla çözülemiyor. Yani ben bilimde çok ilerledim. Teknoloji, sağlık alanlarında büyük buluşlara imza ettim diyen insanoğlu halen neden esnediğimizi açıklayamıyor. Rüyalar konusunda hala Birçok belirsizlik var, birçok rahatsızlığın sebebi dahi, hatta tabi sebebi bilinmediği için çözüm yolunu da bilemiyoruz. Kara delik, uzaydaki kara delikler konusunda sadece bazı varsayımlar var. Evrenler, dünyanın milyon katı büyüklüğünde gezegenler ve hepsinin dahil olduğu trilyonlarca benzeri madde. Ama bunlar ne anlama geliyor, bunlar da bilinemiyor. Bunları niye anlattım? Her şey akılla bilinemiyor. Yeterli olmuyor aklımız. İlahi yardıma, vahye, kutsal kitaba ihtiyacımız var ki, neyin farz, neyin helal, neyin vacip, haram olduğunu bilelim. Kur'an-ı Kerim, Müslümanın bilmesi gereken en son indirilen ilahi kitaptır. Allahü Teala toplu olarak bir anda değil, pek çok hikmete binayen, ki birazdan inşallah bunları işleyelim, kısım kısım indirmiştir. Bu şekilde inmesi, yani kısım kısım inmesi, her birimize aslında, çok büyük faydalar sağlamıştır. İlk vahiy, bir beyin cümnastiği yapalım hep beraber, ne zaman? 610 yılında, Mekke yakınlarında, Nur Dağı'nda yer alan, Hira Mağarası'nda geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne zaman peygamber olmuştu? 40 yaşında. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam evliliğinden 15 yıl sonra içine düşen yalnızlık ve kendini dinleme hususunda bir yere çekildi. O mağaraya. Günlerce inzivaya çekiliyordu. Yanına erzak alırdı. Bazen Hatice annemiz getirirdi Radiyallahu anha ama vaktinin çoğunu, onu Oralarda değerlendirmeye başlamıştı. İşte vahiy öyle bir zamanda geldi. Sanki Allahu Teala inecek olan Kur'an-ı Kerim'e ruhunu, bünyesini hazırlıyordu. Kur'an-ı Kerim'in inişi ki buna nüzulü de diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevini alışından ölümüne kadar ki zaman içinde olduğu, Tam 22 yıl 2 ay 22 günde tamamlandı. Bunu unutmamanız için 5 2 kuralını hatırlatmak isterim. Yani 5 tane 2 yan yana geliyor. 22 yıl 2 ay 22 günde tamamlandı. Bunun ilk 13 yıllık süresi Mekke'de oldu. Diğer kısmı hicret olmuştu biliyorsunuz Medine'de oldu vahyin geliş yoğunluğu zamana, mekana göre değişti. Bazen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ummadığı bir anda vahyi aldı Cebrail aleyhisselamla görüştü o miraçta olduğu gibi ve daha öncesinde bazen Cebrail aleyhisselam insan suretinde yanına geldi, geleceğinden haberdardı, bazen korktu endişe etti çünkü büyük bir ses gayipten gelen bir sesle daha önce vahyin geleceğini öğrenmişti. Birçok şekilde geldi. Hatta bazen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize radiyallahu anha ona yapılan bir iftira o ifk hadisesi vardı ya o zamanlar kendisine vahyin gelmesini bekliyordu. Vahyin Gelmesiyle beraber o da mutlu oldu. Ayşe annemiz de mutlu olmuştu. Değil mi? Konumuza tekrar dönecek olursak. Evet Kur'an-ı Kerim indi. 22 yıl, 2 ay, 22 günde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki bunları nasıl yazdırdı, nasıl oldu? İlk başlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yanlış yapmamak için çok acele etti. Unutmamak için o ayetleri Cebrail aleyhisselamla beraber tekrar etmek istedi. Hani nasıl biz bir şeyleri unutmamak için aklımızda tekrarlarız? Bu hal olunca Taha suresi 114 ve Kıyame suresi 16 ve 18'de geçen şu hitap geldi. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim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 Susardı Cebrail aleyhisselam vahyi tamamen tebliğ edip bitirince Efendimiz aleyhisselatü vesselam tam olarak ezberlemiş bulunur ve öylece tilavet buyururdu sahabelerine bu işle görevli olanlara aktarırdı. Peki bu durum nasıl oldu? Kimler bunu yazdılar acaba? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok vahiy katibi vardı. Bunların sayısı bazı eserlerde 65'e kadar çıkıyordu. Vahiy katipleri belli yerlerde bulunurlar. İşleri, güçleri onların Kur'an-ı Kerim'in inen ayetlerini muhafaza etmek, bazılarının da yavaş yavaş o akılda tuttuklarını yazmaları, not almalarıydı. Ve o zaman şimdiki gibi unutkanlık bir moda şeklinde değildi. Hatta insanlar birbirlerine yıllar geçtikten sonra bir konu hakkında bir e, unuttuğunu bu bahane ileri süren birisiyle görüştükleri zaman unutmak nasıl bir şey derlerdi. O derecede o zaman yediklerinden mi içtiklerinden mi o zamanın bereketinden mi bilemiyoruz ama unutkanlık diye bir şey yoktu. Günümüzde maalesef 3-4 yaşındaki çocuklarımızın daha henüz efendim beyinleri yorulmamış haldeyken bile unuttuklarını ve ettiklerini görüyoruz bazı konularda. Konumuza dönelim. 65'e kadar çıkan vahiy katipleri vardı. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı geldiği zaman vahiy indi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katipleri çağırırdı vahiy yazdırırdı. Onlarda inen ayetleri o zamanın yazı malzemeleri artık neyse ona göre yazarlardı. Yazma işlemi bittikten sonra hemen kontrol ediliyordu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yazdınız buyururdu. Onları okutturur eksikleri varsa o anda düzelttirirdi. Ve bir kişi olmazdı. En az 8-10 kişi olurdu vahiy katiplerinde. Daha sonra katipler çıkar vahyi insanlara arz ederlerdi. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o inen ayetleri önce, e, öncelikle erkeklere sonra kadın sahabileri okurdu. Müslümanlar da gelen vahyi ezberlerler, bir kısmı da yazarak yanında muhafaza ederdi. Kısım kısım inen bu ayet ve surelerin, Kur'an'ın neresine yerleştirileceği bizzat Allahu Teala tarafından bildirildi. Cebrail Aleyhisselam bunları Allah Resulüne Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarif ediyor. Efendimiz de katiplerini aynen o şekilde yazdırıyordu. Burada bir açıklama yapalım. Şöyle inmemiş Kur'an-ı Kerim. Örneğin Bakara Suresi'nin 1 ve 28. ayetleri sırayla işte bu Bakara ayeti e, suresidir ve bu ayetler şudur diye değil, daha sonrasında Allahu Teala'nın izniyle bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iletilmiş, emredilmiş, o şekilde bunlar toparlanmıştır. İlk inen ayetler kalemin ve yazdığı satırların medhü senasına hasredilmiş. Yazılmış olan bilgiler manasına gelen kitap kelimesi üzerinde ısrarla durur. İşte Allah Resulü'nü aleyhisselatu vesselam, Kur'an'ı yazıyla tespit etmeye sevk eden amillerden biri de budur. Bunların, o inen ayetlerin, bir kitapta toplatılacağı zaten anlatılmıştır. Nazil olan o Kur'an ayetlerini yazmak, asab ı kiram efendilerimiz arasında çok yaygınmış. O kadar çok seviyorlarmış ki bunu, yazmayı bilmeyenler, Ellerinde yazı malzemeleriyle Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelirler orada bulunan bir sahabi Allah rızasını kazanmak için kalkarmış ve onun için Kur'an'dan bir kısmını yazarmış. Daha sonra başka biri devam edermiş. Nihayet yazabilmeyen o sahabi için bir musaf yazı verirlermiş. Bu sebeple Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Karışıklığa meydan vermemek için ilk günlerde, Kur'an ile hadislerin aynı yere yazılmasını yasaklamış. Kitaplara iman, Allahu Teala tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine, bunların verdiği bilgi ve haberlerin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demekti. Kur'an'ı kerimi dinleyelim. İşte onun için sen tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dost doğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Her ilahi kitap bir peygamber aracılığıyla gönderildi demiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın nasıl kılınacağını, haccın nasıl yapılacağını bizzat yaparak ve yaşayarak gösterdi. Sahabeye de, bu ibadetleri kendisinden gördükleri gibi yapmalarını emretti. Yani bizzat Kur'an-ı Kerim'i yaşayan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış zattı, sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünün birilerinin dediği gibi, Kur'an'ı neresinde geçiyor, Kur'an'da geçmiyorsa, ben o dediğinize inanmam diyenlerin itikadı yanlış ve sapkın bir inançtır. Kur'an-ı Kerim'de hacdan bahseder ama haccın nasıl yapılacağı aktarılmaz. Kur'an-ı Kerim'de namazdan bahseder, vakitlerden bahseder. Yine Kur'an-ı Kerim abdestten bahseder ama abdestin nasıl alınacağı ayrıntıları yoktur. Buna benzer daha birçok mevzu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayarak sahabelerine ve onların da bizlere Öğrete geldikleri kaidelerden ibarettir. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurur. Benden gördüğünüz gibi namaz kılınız. Namaz vakti geldiğinde, içinizden biri ezan okusun. En yaşlanızda İmam olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'deki ashabıyla, Yakından ilgilenirdi. Hatta, bazı hallerde onların kendisinden uzak durmalarına razı olmaz, yakınında olmalarını isterdi. Lüzumlu bilgileri kendisinden yakından görüp öğrenebilmeleri için hemen peşinde namaza durmalarını isterdi. Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönleriyle devam edelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i hem kendisinin, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu ispat eden bir mucize kıldı. Mucizevi yönleri saymakla bitecek gibi değil. Kıyamete kadar zamanı geldikçe Kur'an-ı Kerim'in esrarını görmeye devam edecek insanoğlu. Peki bugüne kadar idrak edilebilen mucizevi yönlerinin bazıları nelerdir? Buyurun. Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getirmeleri hususunda bütün insanlara meydan okur. Kur'an-ı Kerim'e karşı koyup onunla yarış etmeleri için birçok sebep olmasına ve buna şiddetle ihtiyaç duymalarına rağmen, Müşriklerin Kur'an'a hiçbir üstünlük getiremeyişleri ortadadır. Bilinen edebi şekillerden çok daha farklıdır. Hiçbir beşerin ulaşamayacağı derecede anlatımın zirvesinde olan bir nazım, tertip ve telif güzelliğine sahiptir. Burada şunu da açıklamakta fayda var. Bugünün edebiyatı, edebi metinlere, belagat ilmine bakış açısının o gün çok daha fazla olduğunu unutmayalım. O zaman dahi Kur'an-ı Kerim'i duyanlar bunun, bir insan kelamı olmadığını anlamışlar. Ama ne demişler inanmak yerine, bu bir büyüdür. Mucizelerinden bir tanesi, geçmişe ve geleceğe ait, gaybi haberler verir Kur'an ve bunlar doğru çıkar. Bakalım, ahiretin öncesinde yer alacak, o kıyamete kadar daha neler ortaya çıkacak bizden sonra. Kur'an-ı Kerim'in kalplerde meydana getirdiği, manevi tesirde bir mucizesidir. Kur'an'dan başka hiçbir söz kulağa geldiğinde korku ve dehşet halinde bile olsa kalbe lezzet ve tatlılık vermez. Lakin Kur'an-ı Kerim'i dinlediğinde inanmayan insanın dahi yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Gönlü huzur duyar, kalpler açılır. Hatta tedavi yöntemi olarak bile bazı ülkelerde Denenmiş, ispat edilmiştir bu yönü. İnsan onun hazını aldığında derinden sarsılır, içini bir hoşu kaplar. Bazen tüyleri diken diken olur, kalbi heyecanla çarpmaya başlar. Ümmi bir kimse vasıtasıyla tebliğ edilmesi Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesidir. Okuma yazması olmayan bir zat tarafından. Sallallahu aleyhi ve sellem. Manalarının doğruluğu mucizesidir. Kur'an'ın kendisine has bir okuyuşu vardır. Lüzumsuz söz ve kelime bulunmaz Kur'an-ı Kerim'de ve birçok ilmi hakikatler ihtiva eder. İmam Süyuti'ye göre Kur'an'ın mucizevi yönleri çoktur ve sınırlandırılamaz. İsteyenler okuyabilir Süy İmam Süyuti'nin Sadece bu hususta kaleme aldığı 3 ciltlik eseri vardır. Bu eserin içerisinde 35 madde zikredilir. Tek tek yazmıştır, isteyenler okuyabilir. Bu arada en önemli mucizelerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in öyle geniş bir ilim, kültür, efendim eğitim seviyesine ihtiyacı olmadan her insanın anlayabilecek bir kitap olmasıdır. Onu okuyan, düşünerek okuyan her insan, nereli olursa olsun, eğitimi, maddi durumu ne olursa olsun onu fark eder. Peki Kur'an-ı Kerim içerisinde hangi konuları barındırır? Amentü vardır yani bugün de sizlerle onun bir tanesini paylaştığımız iman esasları vardır. Tevhid inancı. Allahü Teala'nın isimleri sıfatları vardır. Allahü Teala'yı layık olduğu şekliyle tanıtmak vardır. Ahiretten haberler vardır Kur'an'da. Yine salih ameller nelerdir? İbadetler nelerdir? İnsanın ne yapması lazım, yapmaması lazım onlar yazılıdır. İnsanın yaratılışı anlatılır. Dünya hayatı anlatılır. Efendim, nasıl öleceği anlatılır. Öldükten sonra diriliş anlatılır. Yine rüzgarlardan bahseder, demirden bahseder, arılardan bahseder, karıncalardan bahseder, güneşten bahseder, yedi kat semadan bahseder. Bunların nasıl düşünülmesi gerektiği, ibret alınması gerektiğinden bahseder. Gölgenin uzayıp kısalmasından, gece gündüzün birbirini takip etmesinden, yerle gök arasında yaşayan varlıklardan, özelliklerden bahseder. Yine tarihi bilgiler verir Kur'an. Daha önce yaşayan kavimlerin, milletlerin ne kötü sonları vardı. Onları ibret almamız için anlatır. Dünyada ve ahirette hangi haberler var orlardan? İlahi intikamlar nasıl alınmış? Afetlerden bahseder. Peygamberlerin kıssalarından bahseder. Geçmişten ibretler, ve hadiselerden birçokları yer alır. Bir taraftan ezel, diğer taraftan ebed iklimine uzanan bir tefekkür, tezekkür deryasıdır. Yani hem öncesini anlatır Kur'an, hem sonrasını anlatır, hem de bugünü anlatır. Kur'an-ı Kerim, kalpte derin duyguların meydana gelmesine vesile olur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, El-En'am suresi 38 ve En-Nahl suresi 89. ayette şöyle buyurmaktadır. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu kitabı sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Evet değerli dinleyenlerimiz, ashab-ı kiram, Kur'an'ı anlamak için o kadar düşünürdü ki yoğunlaşırdı ki Hazreti Ömer radıyallahu an'ın bir sözü buna çok önemli bir misal olabilir. Diyor ki Bakara suresini ben 12 senede tamamladım. Bunu kim diyor? Hazreti Ömer radıyallahu an. Bakara suresini 12 senede tamamladım ve şükür olarak bir deve kurban ettim diyor. Kurtu bir de geçiyor bu. Okumak ama nasıl okumak? İşte anlıya anlıya, özümsiye özümsiye, düşüne düşüne. Oğlu da Bakara suresini öğrenip hayatına tatbik için tam 8 sene üzerinde çalıştığını söylüyor. Böylelerdi. Ayet-i kerimeleri tefekkür ediyorlardı ve hayatlarına uygulamaya çalışıyorlardı. Bir zat, Günün birinde Zeyd bin Sabit radiyallahu yanına gitmiş. Sana demiş bir şey soracağım buyur. Ben demiş Kur'an-ı Kerim'i bir haftada hatmedebilir miyim? O da iyi olur demiş. Şöyle devam etmiş ama. Fakat demiş 15 veya 20 günde bir hatim yapmaktan daha çok hoşlanırım ben. Neden diye sorarsan bu takdirde Kur'an üzerine iyice düşünüp Manalarını daha iyi anlayabilirim. Yani hızlı okuyup da bir ezberden ibaret kalmasındansa burada benim Rabbim Celle Celaluhu ne anlattı ne buyurdu. Düşünmem gereken neler vardı alacağım dersler ibretler nelerdir bunu öğrenmem daha kolay diyor. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu an kim demiş ilim istiyorsa Kur'an'ın manalarını düşünsün. Onun tefsiri ve kıraatı üzerinde yoğunlaşsın. Zira Kur'an'da öncekilerin de sonrakilerin de ilmi zaten mevcuttur. Çölde yaşayanlardan bir tanesi ki onlara vedevi denmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelmiş. O sırada Efendimiz aleyhisselatu vesselam Ezzelizal suresini okuyormuş. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Bu ayeti dinlemiş. Hayret etmiş Bedevi, Ey Allah'ın Resulü, zerre ağırlığınca mı diye sorunca, evet buyurmuş Efendimiz. Bir anda hali değişen Bedevi, Vay benim kusurlarım, diye inlemiş. Bu sözleri defalarca tekrarlayıp durmuş. Sonra da, o işittiği ayetleri tekrar ede, ede kalkıp gitmiş. Peki geçelim kıssaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bedevinin bu halini gördükten sonra ne buyurmuş dersiniz? İman işte bu bedevinin kalbine girdi. Dostlar peki iman ettiğimizi biliyoruz elhamdülillah ama layıkıyla iman lezzetimiz var mı? İşte bunun örneği o bedevi ayetleri dinledikten sonra ibret aldı kalbi titredi terledi ve kendine geldi düşündü biz de düşünmeli değil miyiz diye bugünkü birlikteliğimizi nihayet erdiriyoruz Allahu Teala'dan niyazımız odur ki kerim olan kitabını bize şefaatçi eylesin onun içerisinde geçen her şeye istisna gözetmeksizin iman ettik ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, senin göndermiş olduğun, eksiksiz olarak bize, onun da anlatmış olduğu ve hayatıyla uyguladığı şeylerden, bizim geçer not alarak cennete gitmemizi nasip eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'inde geçen emirlerine uymayı, Yasaklarından sakınmayı nasip eyle. Allah'ım, ey kurban olduğum mevlam, Celle Celaluhu. Hakkı, hak olarak bilip, ona uymayı, yapışmayı, ittiba etmeyi, şer olanı, kötü olanı, yılandan korkar, hırsızdan çekinir gibi çekinmeyi ve uzak durmayı bizlere nasip eyle.